اِيَّا كَنَعْبُدُوا وَيَيَّا كَنَسْتَعِيمُ اِهْدِنَا سِرَةَ الْمُسْتَقِيمُ سِرَةَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِيمُ Evet, tefsire başlamıştık. İnşallah Allah emir verirse hep beraber tefsiri Dinleyeceğiz. Beraber tefsir yapacağız. Fatiha ile başlamıştık. Devam ediyoruz. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Yani hayatında yaşadığı her an Mutlaka Allah'ın emriyledir, Allah'ın hükmüyledir. Dolayısıyla Allah onun için bir hüküm vermiştir. Kitabında o anda her ne yapması gerekiyorsa bir hükmü vardır. Onun için Allah kitabı, Kur'an'ı tedrici olarak parça parça indirmiş, bütün hayata yaymıştır. 23 senede bütün hayata yaymıştır. Birden bir kitap olarak indirmemiş Parça parça indirmiştir Bütün varlığın Merkezinde insan vardır Bunu laf olsun diye söylemiyorum Ya da Herhangi bir kitaptan Okuduğum için bunu söylemiyorum Birileri Öyle söylemiş diye söylemiyorum Bunu bir bilgi olarak söylemiyorum Allah öyle öğrettiği için söylüyorum Evet insanın hayatı demek Kur'an demektir Allah insanın hayatını Kur'an'a göre yaşamasını istiyor. Dolayısıyla fıtrat itibariyle de onu bir Kur'an olarak, bir kitap olarak yaratmış. Bütün Kur'an onda mevcut. Eğer onda mevcut olmuş olmasa Kur'an'ı anlaması, yaşaması mümkün değildir. Allah onun fıtratını ona göre yaratmış. Bir Kur'an olarak yaratmış. Onun gönlündekini, onun fıtratını kitabı indirip ona hatırlatıyor. Evet. Senin için böyle bir hayat takdir etmişim. Sen böylesin diyor. Sen canlı Kur'ansın yani. Eğer mümkün olsa Kur'an canlansa, bir insanın suretine bürünse ne olur? Resulullah Efendimiz olur. Evet, canlı Kur'an. Kur'an canlansa, eğer bir insan suretine bürünse, Resulullah Efendimiz olur. Eğer Resulullah Efendimiz, bir kitap olsa, Kur'an olur. Bütün insanlar, her biri tek tek böyledir. Resulullah Efendimiz öyle olmuştur. Bütün insanları da öyle olmaya davet eder. Allah bütün insanların Resulullah Efendimiz'i örnek almasını, canlı Kur'an olmasını istiyor ve buna davet ediyor. Sen busun diyor. Eğer Fatiha da Kur'an'ın özü ise, Kur'an'ın anası ise, evet, bir ana doğurunca, eğer bu doğuran Fatiha ise neyi doğurur? Kur'an'ı doğurur. Eğer Kur'an'ın özeti ise o açılsa Kur'an olur. Evet. Fatiha tekrar edilen yedi ayettir. Yedi ayetin tam ortasındaki yani dördüncü ayet nedir? İyyâkenâbidû ve iyyâkenestâin İnsan İnsanın olması gerektiği hali hatırlatıyor Allah insanı ne için yarattığını hatırlatıyor. İnsana bunu söyletiyor. İyya kenebdu ve iyya dedirtiyor. Allah kulundan söz alıyor. Kendisine abd dair. Kendisini isteyeceğine dair. Kendisinden isteyeceğine dair Allah söz alıyor. İyya abdu ve iyya kenestein dedirtiyor. Evet, Kur'an'ın merkezinde kim varmış? insan varmış. Allah'a kulluk, abdiyet varmış. Allah'ı istemek varmış. Allah'ı Allah'tan istemek varmış. Allah'a abd olmayı istemek varmış. Siret-i müstakimi istemek varmış. Bir insan için Bu ayetten daha gerekli hiçbir şey yoktur. Çünkü onun yaratılışının sebebini anlatıyor Allah. Gerisi, hepsi bunun içindir. Teferruattır yani. Allah bütün varlığı insanın hizmetine verdiğini beyan ediyor zaten. İnsanı kendisi için yarattığını beyan ediyor. İnsan nasıl Allah için olur? Eğer ona abd olursa, ona kul olursa, ona aşık olursa, ona iman ederse, onu her şeyden çok severse, onu isterse, onu ondan isterse, abd olmuş olur. Yaratılışının gayesine uygun olmuş olur. Uygun olmayı Kabul etmiş olur. Eğer Allah'a abdolmayı kabul etmezse biri ne yaparsa yapsın işi boşa gitmiştir. Hayatı boşa gitmiştir, hayatını boşa yaşamıştır. Fiili, ameli ne kadar düzgün, ne kadar güzel olursa olsun eğer iman yoksa, Allah'a abdolmak yoksa, Allah'a abdolmayı istemek yoksa ameli boşa gitmiştir, imanını kaybetmiştir. Evet, Allah vaad etmiştir ki cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Bu Allah'ın vaadidir. Eğer biri Allah'a abd olamasa, abd olmayı beceremezse, onun gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kendisine bahşettiği nimeti kabul edememiş demektir, şerefi kabul edememiş demektir etmemiş ve onu reddetmiştir. Allah'a kul olmayı kabul etmeyen, edemeyen, reddeden Rabbini kabul etmemiş, Rabbinin rablığını reddetmiş demektir. Eğer biri Allah'ı Rabbi olarak kabul etmez, kendisini onun abdi olarak, kuli olarak kabul etmezse Allah neden onu kabul etsin? Allah hayvanları yaratmıştır, melekleri yaratmıştır, insanı yaratmıştır. Melekler bütünüyle nurdandır. İbadetlerini de isteyerek, aşkla, muhabbetle yaparlar. Hayvan ise bir bedeni vardır. Bir de onu canlı tutan cani vardır. Ruh değil, can. Onu canlı tutan bir cani vardır. Bu, buhardır. Bu can, buhardan ibarettir. O buhar, vücudun her zerresine yayılır. Eğer mesela bir iple bir koliba alasanız, daha sonra uyuşur. O buhar orada hareket etmediği için. Yani kalp, kanla beraber o buharı da gönderiyor. O buhar eğer kesintiye uğrarsa orası uyuşur. Yok gibi yani. Hissedemez olur onu. O can denen buhar oraya gitmediği içindir. Evet. Buna hayvanı ruh da demişler. Ruh demek doğru değildir. Can. Onu canlı tutan yani. Hayvanı canlı tutan canı vardır. O da gıdalardan meydana gelir. Gıdaların buharından meydana gelir. Evet. Aynı bu can insanda da vardır. İnsanı canlı tutan bu candır. Bu canın insanda yalnız hakiki ruhuyla irtibati vardır. Evet, insanın da bir bedeni vardır. Bir de bu şekildeki, hayvandaki gibi bir cani vardır. Bir de Allah'ın ona nefettiği ruhu vardır. Eğer biri Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kabul etmezse o ruhla beraber Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi kabul etmezse, o ruhla aşıklığını yaşamazsa, Allah'a olmayı kabul etmezse, yani Allah'a iman etmeyi, Allah'a aşık olmayı, aşıklığını kabul etmezse, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtan dolayı, yeryüzünde Allah'a halife olmayı kabul etmez, bunu anlamazsa, Allah'a halife olmaya çalışmazsa ne olur? Allah'ın kendisine nefettiği ettiği ruhu yok saymış olur. Geriye ne kalır? Geriye bedeni kalır. Bir de onu canlı tutan cani kalır. Bedenin arzuları, istekleri peşinde koşarsa hayvandan hiçbir farkı olmaz. Kalır mı? Nasıl kalır? Hayvan da onun gibi yiyor, içiyor. Hayvan da biliyor. Hayvan her şeyi biliyor. Allah'ı biliyor. Peygamberi biliyor. İnsanı biliyor. Ne için yaratıldığını biliyor. Onu bir zikri vardır, bir tesbihi vardır. Bu durumda o hayvandan farksız olur. Ama hayvanın kendine ait bir kulluğu vardır, bir şerefi vardır. O kul, o insan Allah'a kul olmayı kabul etmediği için kulluk şerefini, abdiyet şerefini kaybeder, kaybetmiştir. Bu durumda hayvan gibi olur. Cehenneme gidenler hayvan gibi olanlardır. Bilgisi onu kurtarmıyor yani. Bilmek onu kurtarmıyor. İstediği kadar ben biliyorum desin. Ben Allah'a abdolmayı biliyorum. Ben Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu biliyorum desin. Mülk Allah'ındır desin. Beni yaratan Allah'tır desin. İstediği kadar bunu söylesin. Eğer Allah'a abdolmadıysa, abdolmaya çalışmadıysa, bunun için çabasını, gayretini sarf etmediyse, yaratılışının, gayesinin Allah'a abdiyet olduğunu kabullenemediyse bunun için çaba gayret sarf edip bir avd gibi bir kul gibi yaşamadıysa o kendisine nef edilen ruhu kaybeder Rabbini kaybeder Allah'ı kaybeder hayvan gibi olur hatta hayvandan daha aşağı hayvanın seviyesine düşmüştür sadece dünyaya bakar yemeye içmeye nefsinin arzularına isteklerine bakar hayatını öyle yaşar yani bilgisi ona bir fayda vermez. İnsanın şerefi büyüklüğü neyle ölçülür? Takvasıyla ölçülür. Takva ile. Allah'a yakınlıkla ölçülür. Samiyetiyle ölçülür. Allah'a imanıyla ölçülür. Allah'a teslimiyetiyle ölçülür. Edebiyle ölçülür. Allah'a karşı olan kulluğuyla ölçülür. Abdiyetiyle ölçülür. Evet, hayvanlar Allah'ı biliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın kısası anlatılırken bir kuş var, hüt, hüt Onlar güneşe tapıyorlardı, güneşe secde ediyorlardı. Ataları öyle yaptığı için onlar da onların yolunu devam ettiriyordu. Onlar doğruyu bulamamıştı dedi. Bunu bir kuş söylüyor. Kuş anlatıyor. Hz. Süleyman'a. Eğer bir kuş bu kadar bilgiye sahipse, hayvanlar bu kadar bilgiye sahipse, hayvan bilmiyor denebilir mi? Hayvanı küçümsemek doğru olur mu? Yani bizim belki söyleyemediğimizi söylüyor. Evet. Yani birinin bunu bilmesi onu insan yapmaz. Onu Hazreti insan yapmaz yani. Onu Allah'a yaklaştırmaz. Evet, Müslüman bir memlekette dünyaya gelmişiz, duymuşuz. Evet, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bunu herkes duyuyor, duymuştur zaten. Bunu bilmek Allah'ı bize Rab yapmaz. Evet, Resulullah Efendimiz'i bize peygamber yapmaz. Kur'an'ı bize kitap yapmaz. Bunlar bizi iman sahibi yapmaz. Eğer sen çalışıp, çaba gayret sarf edip imanı kazanmadınsa senin imanın olmaz. Eğer bir şey senin emeğin sonucu kazanılmamışsa o sana ait değildir. O senin değildir yani. Sadece duymakla ya da bu benim anamdan, babamdan miras kalmış demekle, sen iman sahibi olmazsın. Senin bunun için bir emek sarf lazım. Yani senin çalışmanın sonucu olması lazım ki, o sana ait olsun. Yoksa sana ait olmaz. Onun için eğer biri iman etmek istiyorsa, bir emek sarf etmesi lazım. Cehd etmesi lazım, cihad etmesi lazım. Mücadele yapması lazım. İçtihad etmesi lazım. İçtihad. İçtihadi neyle yapar? Aklıyla yapar, ilmiyle yapar. Seçer yani. Allah böyle söylemiş. Ne demek istemiş? Neden söylemiş? Bu söylediği benim ne işime yarıyor? Yaparsam neyi kazanırım? Yapmazsam neyi kaybederim? Deyip aklıyla iştihad etmesi lazım. Allah ona fırkan vermiş. Doğru, yanlıştan ayrı etme kabiliyeti vermiş. Onu kullanması lazım. Hayatının her anında onu kullanması lazım. Hangisi doğru, hangisi yanlıştır? Kime göre? Allah'a göre. Evet, Allah'ın doğru dediğine doğru deyip doğru yapmalı, yanlış dediğine yanlış deyip ondan da sakınmalı, kaçmalıdır ki Allah'a kul olmayı kabul etmiş olsun. Resulullah Efendimiz'in kendisine peygamber olarak kabul etmiş olsun. Kitabı kendisine kitap olarak, Kur'an olarak kabul etmiş olsun. Yoksa bildiği gibi konuşuyor, bildiği gibi yaşıyorsa, işine geldiği gibi, topluma göre, kalabalığa göre, insanlara göre, çevresindekilere göre, eğer hareket ediyorsa, yaşıyorsa, bunu Nasıl Allah'a iman etmiş? Bu topluma iman etmiş. Bu adetlere iman etmiş. İnsanların şöyle veya böyle demesine iman etmiş. Bunun Allah ile bir bağı var mıdır? Eğer bir hal, bir tavır Allah öyle emrettiği için, öyle sevdiği için, öyle razı olduğu için yapılmıyorsa, o hal, tavır doğru da olsa Güzel de olsa Allah kendisi için yapılmayan hiçbir ameli kabul etmez. Toplum öyle seviyor diye, halk öyle seviyor diye, herkes öyle beğeniyor diye, öyle yapıyorsa zaten toplumu, halkı, insanları Allah'a şirk koşmuştur. Allah kendisi için yapılmayan hiçbir ameli kabul etmez. Bunun için olması gereken nedir? Allah'a abd olmak. Allah'a abd olmayı kabul etmektir. Yani kene abdu demektir. İyyâkenestâin demektir. Eğer biri gece gündüz bu ayeti okusa yeridir. Allah'a abd olmak istiyorsa. Her zerresi kene abdu ve iyyâkenestâin diyene kadar bunu okusa yeridir. dilin bunu söylemesi, kalbin bunu tasdik etmesi yeterli değildir. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlar helak oldu. İman edenler müstesna. İman edenler de helak oldu. Salih amel işleyenler müstesna. Salih amel işleyenler de helak oldu. İhlas sahibi olanlar müstesna Eğer biri iman etmişse Salih amel işliyorsa Ameli de salihse Bir de ihlas sahibi ise Yani yaptığını Allah için yapıyorsa ibadetine, Ameline şirki karıştırmıyorsa Saf Halis Allah içinse Evet bu kurtuluşa ermiştir Ve buyurdu bu da büyük bir tehlike içindedir. Neden? İmamını biliyor, amelini biliyor, ihlasını biliyor. Eğer bunu da kibirlenirse, büyüklenirse, üstünlük taslarsa, o da helak oldu. Onun da böyle bir tehlike bekliyor. Onun da dikkatli olması lazım. Evet. ''İyyekene abduhu ve iyyekene sahih'' derken, bunu dilimizle söylerken, kalbimizin bunu tasdik etmesi lazım. Amellerimizin de bunu tasdik etmesi lazım. Yani her anda Allah'a kul olduğumuzu, abd olduğumuzu unutmuyoruz. Allah nasıl seviyorsa, nasıl beğeniyorsa öyle yapmaya çalışıyoruz, öyle olmaya çalışıyoruz. Öyle anlamaya çalışıyoruz, öyle düşünmeye çalışıyoruz. Yoksa kendi bildiğimizi yapıyorsak, işimize geldiği gibi düşünüyorsak ne yapmış oluruz? Allah'ı yok saymış oluruz. Evet. Ne diyoruz? İyyake na'budu ve Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Yalnız senden istiyoruz. Neyi istiyoruz? Bu ayeti yukarı tarafa bağladığımızda Senden sana abd olmayı istiyoruz. Aşağı tarafa bağladığımızda Ehdine siratel müstakim Senden siratel müstakimde olmayı istiyoruz. Sana gelmeyi istiyoruz. Bütün bir surenin hepsini bağladığımızda ne çıkıyor ortaya? Sana hamd etmeyi istiyoruz. Bütün alemlerden. Hiçbir konuda, hiçbir şekilde sana itiraz etmemeyi istiyoruz. Senin bütün işlerini sevmeyi istiyoruz. Bana yaptığın her muameleyi sevmeyi, övmeyi istiyoruz. Seni Rahman ve Rahim olarak bilmeyi, tanımayı, iman etmeyi istiyoruz. Bize yaptığın, bütün varlığa yaptığın her muameleyi rahmetinden olduğunu bilmek, buna iman etmek istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz, tatmak istiyoruz. Seni din gününün sahibi olarak bilmek istiyoruz. Din gününe iman etmek istiyoruz. Ahirete iman etmek istiyoruz. Ahirete göre bir hayat yaşamayı istiyoruz. Ahireti dünyadan daha çok sevmek istiyoruz. Sireti müstakimi istiyoruz. Sireti müstakimde olmak istiyoruz. Sireti müstakimde hidayetçiyle beraber olmak istiyoruz. Hidayetçinin bizi sireti müstakimde sana vasıl etmesini istiyoruz. kendisine nimet verdiğin kullarla beraber olmak istiyoruz. Nimet verdiğin kulların kazandığı nimeti kazanmak istiyoruz. Gazabına uğrayanlardan olmak istemiyoruz. Peygamberini yalanlayan, yok sayan, gönlünde öldürenlerden olmak istemiyoruz. Gazabına uğrayanlardan olmak istemiyoruz. Devlete kalanlardan olmak istemiyoruz peygamberini ilahlaştırıp kendi hayatından çıkaranlardan olmak istemiyoruz. Şunları istiyoruz, bunları istiyoruz. Hiç alakası olmayan şey. Allah senin rızkını zaten üzerine almıştır. Allah her canlı varlığın, her kıpırdayan varlığın rızkını üstüne almıştır bu ayet-i Allah sana neyi istemeni öğretiyor. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? İnsanın duası olmasaydı, Rabbin insana neden kıymet versin? Kıymetini, değerini duandan alıyorsun, istemenden alıyorsun. Evet, Nasıl istemen gerektiğini, neyi istemen gerektiğini Allah sana öğretiyor. Neden? Tek ayet. Peş peşe geliyor. İyâkenâbidû ve yyâkenâsta'in. Bir ayet. Arada bu harfi var, birbirine bağlıyor. Aynı ayettir. Allah'a layıkıyla abdolabilmen için istemeyi böyle yapman lazım. Layıkıyla kamil manada Allah'a abdolanlar böyle ister. bunu ister. Eğer biri böyle istiyorsa Allah'a abdolamdır, abdolmuştur. İnsan olmuştur. Hazreti insan olmuştur. Dua'yı doğru yapmıştır, Allah da ona kıymeti geri şerefi vermiştir. Bunu yapamayanlara, evet, Allah o şerefi ihsan etmez, o Allah'ın kendisine ikram ettiği şerefi de kaybeder, değerî kaybeder. Dua'sını kaybetmiştir çünkü o. Dua'sı fatihasidir. Evet, İsa Kenastayin, <gülüyor> istiğâne ediyoruz. Hepimiz istiğâne ediyoruz. Ne demek? Senin bütün kulların buna muhtaçtır. Evet, isteğan etmek demek, sıradan bir istemek değildir yalnız. Mesela, se'ele demek de istedi demektir. Sordu demek, istedi demek. İsteğan etmek ise, aşkla, muhabbetle istemek demektir. Bütün gönlüyle istemek demektir. Bütün gönlüyle eğer biri Allah'a abdolmayı istiyorsa, Allah'ı bilmek, tanımak istiyorsa, Allah'a hamd etmek istiyorsa, ahirete iman etmek istiyorsa, ahireti sevmek istiyorsa, ahireti istiyorsa, sırat-ı müstakimde olmak istiyor, sırat-ı müstakimde ile beraber Allah'a vasıl olmak istiyorsa, yol yürümek içindir. Eğer sırat yol demekse sırat-ı müstakim istikamet üzere yol. Yol gidilmek içindir. Sana yola girip yürü deme. Demiyor. Hidayetçinin seni getirmesi lazım. Onunla beraber yürümen lazım. Hidayette, hidayet yolunda. Müstakim. istikamet yolunda. Dost doğru yolda. Allah'a giden yolda. Evet. Aynı şekilde Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunu istemek, o nimeti istemek. Gazaba uğramamayı, delalete kalmamayı istemek. Bunu aşkla, muhabbetle istemesi lazım. Eğer bunu aşkla, muhabbetle biri istiyorsa, evet o Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur yani. Aşık olmuştur. Bütün gücü zaten duasıdır insanın. Gücünü kullanmıştır. Gücünü nerede kullanıyorsa kazanabileceği O'dur. Ne buyurdu? Kıyamet günü herkesin peşinden koştuğu şeyi, bulacağı günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Neyi istiyorsan onun peşinden koşuyorsun. Allah neyi, nasıl istememiz gerektiğini öğretiyor. Ya kene abdu ve yyya derken bunu öğretiyor. Abd olmayı. Abd olan gerçek manada neyi istemesi gerektiğini bilir ve ister. Gerçek manada ne istediğini bilen, isteyen Allah'a abd olur. Kul, evet, bütün kainatın, bütün duvarlığın aynı zamanda Kur'an'ın tam ortasında, merkezindedir. Ortasında. Allah onu ortaya koymuştur. Hadi dön, sema yap dön seni göreyim. döndüğünü göreyim aşkla, muhabbetle. Bir aşık olarak, abd olarak. Evet, bütün kainat her şey insanın etrafında dönüyor. Ama Allah kulundan dönmesini istiyor yalnız. Bütün varlığı onun etrafında döndürüyor. Eğer yeryüzünde insan kalmasa Allah kıyameti koparır. Mümin kalmayınca Allah kıyameti koparıyor. Yani bütün varlığın etrafında sema ettiği o varlık olmayınca kainat çöküyor. Bütün varlık bir kişi bile olsa onun etrafında sema etmeye devam eder. Dönmeye, Allah bütün kainatı döndürmeye devam eder. O bir insan için, imanlı bir insan için, o bir insan aşk ile, muhabbet ile, merkezde döndüğü içindir. Ortada döndüğü içindir. Dönen olmayınca kainat çöker, kıyamet kopar. Her bir insan için bu böyledir. Bir de özel kıyamet vardır. Özel kıyamet. Manevi kıyamet. Eğer biri gönül itibariyle dönmezse, onun maneviyatının kıyameti kopar. İyâkenâbdu ve iyâkenestâin demezse, aşk ile, muhabbet ile Rabbini istemezse, ahireti dünyaya tercih etmezse, Allah'a hamd etmezse, Sinat-ı müstakimde koşmazsa, hidayetçiyle beraber Allah'a yürümezse, cennete koşmazsa, çaba gayret sarf etmezse, evet manevi kıyameti kopar, çöker, kıyameti kopmuştur. Artık o zahiri olarak diri olsa bile manevi olarak ölmüştür. Gönlü darmadağan olmuştur maneviyeti darmadağın olmuştur. Evet onun nasıl ki zahiri olarak kıyamet koptuğunda denizler kaynatılıyorsa, dağlar halaç pamuğu gibi savruluyorsa, yıldızlar dökülüyorsa, onun da gönül alemi kıyameti kopar, o hale gelir. Bütün bunun sebebi ve diyemediği içindir. Demek için bir çaba gayret sarf etmediği içindir. Sadece dışarıya takılıp zahire takılıp işi zahirden ibaret zannettiği içindir. Allah senden gönlünü istiyor. Sen kainat, İnsanı kıymetli yapan, değerli yapan, şerefli yapan insanın abdiyetidir duasıdır. Evet. Eğer Kur'an bir ayete tefsir edilse bu İyyake Rabbidü ve İyyake Nastein ayetidir. Bir insan için Allah'a kul olmaktan, abd olmaktan yani Allah'a iman edip Allah'ı sevmekten, onun rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmekten daha büyük bir şey, daha değerli, daha şerefli bir şey olamaz. Mesela iman ehli birine sorulsa dense ki, senin Allah'a karşı bir zerre muhabbetin artsın mı istiyorsun? Yani imanından bir zerre artsın mı istiyorsun? Yoksa bütün kerametleri mi istiyorsun? O müminin söylemesi gereken sözü nedir? Bir zerre imanım artsın, bir zerre muhabbetim artsın, bir zerre daha Allah'a abdiyetim, kulluğum artsın demesi lazım. Eğer biri Allah'ı seviyorsa, derdi Allah'ın rızasıysa, onun hesabını yapıyorsa, o en büyük keramete sahiptir. O sirat-i müstakim üzeredir. Onun tercih ettiği, edeceği evet, imanidir. Allah'a muhabbetidir. Eğer bunu tercih edebiliyorsa, evet, o imanı tatmıştır. Allah'a muhabbeti tatmıştır. Mesela sorulsa dense ki, bana sorulsa bir zerre daha imanın artsın mı istiyorsun yoksa bütün kerametler sana verilsin mi istiyorsun? Yeminle söylüyorum, gönlümde hiçbir şey geçirmeden evet, bir zerre imanım artsın isterim. Neden? Çünkü bir zerre imanın artması demek, Allah'ın seni bir zerre daha fazla sevmesi demektir. Ben, Rabbim beni sevsin istiyor. Ne yapacağım kerameti? Ne işime yarar? Allah beni kendisine abdolayım diye yaratmış. Kendisini seveyim diye yaratmış. Yaratılışın gayesine uygun olan eğer sevmekse, iblisa. benim onu tercih etmem gerekmez mi? Onun için benim bildiğim tek bir şey vardır. Mesela denebilir ki sürekli Allah'a abdolmaktan bahsedersiniz. Doğrudur. Çünkü bu yaratılışın gayesidir de ondan. Ondan başka bir şey yoktur da ondan. Gerisi hepsi Allah'a abdolmak için lazımdır, gereklidir. İşin özü budur. Allah'ın bizden istediği budur. Kulluktur, abdiyettir. Evet, bütün hayatımızda bildiğimiz tek bir şey vardır. Allah'a olmak, Allah'ı sevmek. Allah için sevmek. Allah'ın sevdiğini sevmek. Sevmediğini de sevmemek. Beğenmediğini de beğenmemek. Onun için bizimle beraber olanlar Allah'ı sever. Peygamberi sever. Kur'an'ı sever. Allah için sever. Ahireti sever. Aynı zamanda derdi de budur. Allah'ın rızasını kazanmayı sever. Allah'a dost olmayı sever. Allah'ın kendisini sevmesini sever. Evet, bizde burada bundan başka bir şey yoktur. Burada sadece Allah'a abd olmak vardır. Kul olmak vardır. Dost olmak vardır. Bizim bundan başka herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir kerametimiz de yoktur. Eğer biri bunu keramet olarak kabul ediyorsa, işte keramet. Yok, biri için eğer bu kıymetli değilse, değerli değilse, önemli değilse, keramet olarak başka bir şeye keramet diyorsa, ben zaten böyle birini tanımıyorum. Böyle birini ciddiye almıyorum. Muhatap olarak bile kabul etmiyorum. Benim işim Allah'a davet etmektir. Allah'a abd olmaya davet etmektir. Allah'ı sevmeye davet etmektir. Allah'a abd olmayı İstemeye davet etmektir. Sadece davet değil. İsteyene bunu vermektir. İsteyeni bu hale getirmektir. Nefsini tezkiye edip, temizleyip, onu bu hale getirmektir. Ona Allah dedirtmektir. Onun için Veli deyince, şeyh deyince, Mürşid-i Kamil deyince anlaşılması gereken tek şey budur. Yok gittik şöyle oldu. Yok gittik yolda böyle böyle oldu böyle. Keramet gördük. Şeytan hile yapıyor. Seni oraya bağlıyor. Sen kendine bak. Onun bin türlü kerameti olabilir. Sende ne var sen onu söyle. Sana ne vermişsen onu söyle. Sana ne vermiş? Eğer sana iman vermişse, aşk vermişse, muhabbet vermişse, sen onunla Allah'ı sevmişsen, onunla Allah seni sevmişse, bundan büyük ikram mı var? Bundan büyük keramet mi var? Evet. Bizimle beraber olan bütün kardeşlerimiz hepsi şahittir ki Allah bu ikrabi onların üzerinden yapıyor ve saçıyor. Evet. Ben değil. Bizimle beraber olan bütün kardeşlerimiz üzerinden Allah bu nuru saçıyor. Bunun sırrı nedir? İyâken abdû ve yyâken esne'in dediğimiz içindir. Hiç kimse, peygamberler de buna dahildir, ben layıkıyla Allah'a abd oldum dememiştir, diyemez zaten. Resulullah Efendimiz bile dua ederken ne buyuruyordu? Ya Rabbi, sana layıkıyla abd olamadık. Seni layıkıyla tanıyamadık. Seni layıkıyla tesbih edemedik. Sana layıkıyla hamd edemedik dediyse, kim ben layıkıyla Allah'a kul olmuşum, abdolmuşum diyebilir? Bu nasıl mümkün olur ki zaten? Subhan olan, seni yaratan Rabbini nasıl tesbih edebilirsin? Ona nasıl abd olabilirsin? O ki Subhan'dır. Sen ise bütünüyle aciz, Hatarlı, kusurlu, muhtaçsın. Sen ona nasıl layıkıyla abdolabilirsin ki? Allah'ın senden istediği nedir? Çaba gayret sarf etmendir. Yani fiili olarak dua etmendir, istemendir yani. Sen istiyorsun, Allah da ihsan ediyor, ikram ediyor. Allah senin duanı seviyor. fiili duanı seviyor. Yani onun için çaba gayret sarf etmeni seviyor. Sana kazandıran şey budur. Evet, yalnız senin abdünüm, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sana abdolmayı istiyoruz. Bunun için çaba gayret sarf ettiğimizde Allah abdolmayı ikram ediyor. Allah hepimizi zatına layık abd eylesin inşallah. Amin. Abdiyeti bize tattırsın inşallah. Amin. Bizi bir an bile abdiyetimiz hakkında gaflete düşürmesin inşallah. Amin. Doğru istemeyi nasip etsin inşallah. Amin. Kendisine abd olmayı istemeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun.